Merhaba, hoş geldiniz. 95.0 Açık Radyo'da, Açık Dergi'de Bağımsızlar'ın ikinci yayınındasınız. Ben Ekmel bağımsızlar.org ya da bagimsizlar.org ekibiyle birlikte programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğum yine Bağımsızlar ekibinden İpek Çankaya. İpek, Halka Sanat Projesi'nden Tanıyorum. Ee, yine geçen hafta Zeynep Okya ile Bağımsızlar Hareketi'nin ta en başlarına döndüğümüzde e, Amber Platform, Pasaj ve Halka Sanat'ın e, bir araya gelip ilk bu konudaki toplantıları yapmaya başladığımızı anlatmıştık. Dolayısıyla biz aslında bu projenin başında sen de vardın, hı hı. hala da varsın ne mutlu ki. Bir yandan da e, akademik bir çalışman var. E, bugün de üzerinde konuşacağımız doktora tezin var. Onun dışında da seni herhalde kültür emekçisi olarak tanımlayabilirim. Evet, tanımlayabilirsin. <gülüyor> e, peki, um, bugün senin tezin üzerinden aslında... Tam tezinin başlığını okuyarak aslında gideyim. Türkiye'de sanat sermayesi, kamusal alan ve sanat inisiyatifleri ilişkisine eleştirel bir bakış. Bu 2017'de tamamladığın um, doktora, doktora tezi. Hı -hı. Hı -hı. Ee, i̇stersen nereden başladı, bu konuya nasıl geldin ya da Hı -hı. konu senin için niye bir araştırma nesnesi haline geldi? Ee, onları anlatarak girelim istersen. Tamam. Tamam. Um... Benim doktoraya başlamamla bizim halka sanat projesini İstanbul'da e, Kerem Hacı Gütmeyen bir sanat inisiyatifi olarak kuruşumuz e, aynı döneme denk geliyor. E, tez aşamasına geldiğimde e, halka bir 3-4 senedir e, aktif olarak çalışıyordu, çalışmalarımız vardı. E, Uluslararası bir sanatçı rezidans programı yapıyorduk, sergiler yapıyorduk. Moda'da kendi yerimizde başlamıştık. Ben de tez boyunca, yani dersler boyunca benim doktorayı aldığım bölüm Yettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü altında medya çalışmaları olarak geçen bir bölüm. Ama derslerin içeriği açısından bakarsak, hem iletişim çalışmaları hem kültür çalışmalarına ilişkin dersler vardı. Hep ben bunu hani bu kültürel üretimi kendi alan pratiğimle nasıl birleştiririm, ne yoldan ilerlerim diye düşündüm. Yani halkadaki deneyimlerimi, işte karşılaştığımız sorunları ve bu alanda kafama takılan soruları aslında düşünüyordum. Hani bu çok doğal gelmişti bana. Bir de bu alanda da bazı perspektiflerden bu meseleye bakmak eksikti o dönem. Şimdi eminim ben bıraktıktan sonra da başka test çalışmalarında ilerliyordur. Dolayısıyla ben de benimle aynı zeminde işler yapan kişilerin, grupların, sanatçı gruplarının deneyimlerini de katarak bir alan araştırması Yapmak istedim bunun da odağına e, Hı -hı. inisiyatif meselesine yerleştirdim. Hı -hı. Hı -hı. Peki sanat sermayesi ile sanat inisiyatifleri Hı -hı. arasında kamusal alanda geçen bir olaydan söz ediyor gibiyiz. Evet. Sözün baştan <gülüyor> bakarsak. <gülüyor> evet. Peki mesela burada devlet bir aktör değil. Ee, e, ya da aslında göreceğiz. görünmez görünmez bir aktör. Yani. E, Bağlayıcı meselelerin bir tanesinde, yani temel bence meselede görünmez aktör o. Hı hı. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu e, iletişim çalışmalarında iki tane e, temel yaklaşım var ya, bir ana egemen yaklaşım var, bir de eleştirel yaklaşım var. Ee, eleştirel ekonomi politik de bu eleştirel yaklaşımlardan bir tanesi. Ve temel olarak e, eleştirel ekonomi politik, üretim, dağıtım ve tüketim min oluşturduğu güç ilişkileri üzerine çalışıyor incelemelerde bulunuyor. Ben bu doktora sürecinde aldığım dersler içerisinden kendime yaklaşım olarak bu eleştirel ekonomi politiği hedef aldım. Bu bu açıdan yaklaşabileceğimi düşündüm. Hani yapılmamış da alanda eksikti dediğim az önce biraz bu yöntem olarak. Bu bakımdan yaklaşılmamıştı sermaye, inisiyatifler, devlet, kamusal alan meselelerine. Onu da şöyle söyleyeyim sana, hı hı. bu iletişimin ekonomi politiğinin sorduğu temel soruyu ben çağdaş sanat alanına uyarlamaya çalıştım. Yani onu çok kısaca şöyle açıklarsam belki oradan bağlamamız daha kolay olur. Ee, şu soruyu soruyor aslında kültürel üretim ve dağıtım üzerinde kontrol uygulayan güçler e, ve bu güçler satındaki değişiklikler kamusal alanı e, nasıl sınırlıyor ya da nasıl özgürleştiriyor bunun incelemesi. Hı hı. Şimdi burada güçler ve kontrol dediğimiz zaman Türkiye'de 1980 sonrası sanat e, alanının gelişmesine bakmamız gerekiyordu. Kimler burada aktif? Hı hı. O yüzden hani hepimizin bildiği dünyada da paralel giden 80 itibariyle neoliberal politikalar ve Türkiye'de sanat alanında bunların yansımaları buna bak baktım ve tabii ki burada devletin burada bir ana aktör olarak faaliyet göstermekten geri çekilip. Bunun yerine e, özel sermayenin doldurduğu ve bundan sonra da hep böyle büyük sermaye kuruluşlarının e, sponsor olarak, koleksiyoner olarak, e, aktör olarak var olduğu, e, işte özel müzeler açtığı, galerilerin hı -hı, var hı. olduğu vesaire bir döneme girdik. Ve e, dolayısıyla benim devletle olan duruma bakışım da yasalar üstünden gitti. Evet e, çünkü 80'ler... Hı -hı. Çünkü 80'ler neoliberal politikalarla aslında 80'lerden itibaren devlet sahneden çekilmeye başladı. Ama özellikle çağdaş sanat sahnesinden tabii. Evet. Yücel sanat sahnesinden. Yani dolayısıyla aslında başka bir alana bakıyor olsaydık belki devleti daha etkin bir aktör olarak görebilecektik. Ama bu dönemde, bu süreçte ve bu alanda aslında sadece yönergeleri oluşturan belirleyici... Olarak, arka evet. planda dediğin gibi görünmez olarak duruyor. Evet. Şimdi o zaman söz sahibi kimlerdi diye baktığımızda bir model ortaya çıkıyor. Bunu belirleyen de devlet düzenlemeleri. Hı -hı. O yüzden de kanunları inceledim ve kanunlarda ve hiçbir düzenlemede bağımsız oluşumlardan bahsedilmiyor. Biz şimdi bağımsızlar.org'da da hep bunu konuşmuyor muyuz? Hani bağımsızların görünür olması olmaması. E, tanınması, tanınması varsayılması bir yani Tanın. bir adının anılması hı hı. bu da hani bağımsızlar olsun onların lehine bir şey olsun gibi değil ama şimdi sanat alanı sanat piyasasından da büyük bir şey ya bunun içinde büyüklü küçüklü birçok aktör var bizim burada baktığımız benim de tezde değinmeye çalıştığım bu varoluş ve bu farklılıklar ee, sembolik bir kamusal alan yaratıyor mu? Bu, daha doğrusu var olan bir sembolik kamusal alanı sanat kamusunu büyütüyor mu? Ee, yoksa bir e, tarihsel akışta baktığımızda, bugüne geldiğimizde böyle daha bir tek sesliliğe, belli güçlerin kontrolünde giden, e, bunun temelinde de hani maddi kaynakların e, var olduğu e, bir yöne doğru, bir daralmaya doğru mu gidiyor? Yani devletli temel aktör olarak varsayıyorduk 80'lerden önce büyük ölçüde. 80'ler itibariyle neoliberal politikalarla özel sermaye içerisine girdi ama esas yine rolü onlar oynuyordu. Temel aktör oydu. Dolayısıyla belirleyici olan onlardı. Dolayısıyla senin inisiyatifleri ele alman aslında inisiyatiflerin rolünün hakikaten ne olduğunu araştırmak ya da nasıl bir kamusal alan yarattıklarını ya da onu nasıl dönüştürdüklerini araştırmakta. Evet, biraz da şey Peki, de vardı. Bu ne kadar farkındalar onu da çok merak ediyordum. Bir de nasıl tanımlıyorlar? Evet. <gülüyor> Aslında ee, bunlar bizim bağımsızlardaki sorularımız da yani bir ne Çok kadar öyle. farkındalar sorusu da yani biz hakikaten ne kadar farkındayız Ö tırnak içinde önemli bir iş evet. yaptığımızı ya da bir, bir şeyin bir parçası olduğumuzun aktörü olduğumuzun um, biraz aslında bağımsızları ortaya çıkarıyorken birbirimize karşı da görünürlük sağlamaya çalışıyorduk ya yani hani Hı -hı. meselelerimizden biri oydu ya yani biz birbirimizi görelim bilelim aa heh. Burada bir çokluk var diyebilelim. Bir şey yapılıyor diyebilelim. kim bilelim. varmış? Ne evet, evet, E kaç tabii mesela kişiyiz, benim çalışmam İstanbul merkezli inisiyatifler hmm. üzerineydi. Hmm. Şu anda bizim şeyde yaptığımız bağımsızlar.org'da yaptığımız hani bütün Türkiye'nin haritasını görürsek Evet. o zaman gerçekten o çok sesliliği, farklılığı, ifade bolluğunu hmm. işte disiplinler arası çalışmayı biraz daha net e, göreceğiz. Peki hemen şeye döneyim. Sen e, sanat inisiyatiflerini nasıl tanımladın bu şeyde? ya da ne, Kapsamı Hı. nedir sanat inisiyatiflerinin? Şimdi zaten şöyle bir şey yaptım. İlk önce e, araştırma bölümünde yani benim tezim tarihsel bir çalışmadan geliyor. E, bir takım e, ekonomi politiğin sorduğu sorular üzerinden ilerliyor. E, sonra ben kanunları inceliyorum ana e, gövdede. Bu kanunları da kısaca istersen söyleyeyim sonra araştırma bölümüne geleyim. E, şunu yaptım, mevcut anayasada içinde kültür ve sanat geçen bütün kanunları döktüm ve bunların üzerinden bir çalışma yaptım. Bu kanunlar bize ne söylüyor? Yani yasal düzenlemeler çünkü bir alanı belirleyen şey o ya, onun içinde hepimiz e, hareket ediyoruz, yani herkes. E, Genellikle hep şöyle bir şey var. Bir işletme bakışı, bir yatırım bakışı. Yani zaten hep böyle bir büyük oyuncuları etrafında çoğaltan, yönlendiren bir bakış vardı. İnstitif adı geçmediği gibi. Dolayısıyla da insitiflere siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye sordum. Orada bizim... Şu anda e, karşılaştığımız hatta bu e, site'nin hani arka planını çalışırken de hı hı. E, bazı sorular hazırlayalım. Herkes kendini nasıl tanımlıyorsa işaretlesin dediğimiz noktaya geldi iş. E, bağımsız lafı çok önemli. Bazı saatten bunu eğitimip tamamen bağımsız, her şeyden bağımsız falan diyordu. Bu da aslında soru işaretlerini arttırıyor bence. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Biz ne kadar bir şeyden bağımsızız? E, sonuçta <gülüyor> ya ben aslında bağı, bağımsızlığı yani bağımsızlardan söz ederken aslında alternatif e, kültür sanat sahnesini oluşturan aktörleri el, e, varsayıyorum. Yani onların hakikaten ne kadar bağımsız oldukları e, ya yani yani... hepimiz eninde sonunda bir takım fonlara, e, desteklere vesaireye bağlıyız. Hı hı. Ee, ama bu bir bağımlılık <gülüyor> yaratmıyor yani çünkü bu tekil hı hı. bir şey. Her fonda başka bir şeyle çalışıyorsunuz. Ama yine de yani her zaman tartışılan bu fonların yönlendirmesi de hala, hala bağımsızlar alanı üzerinde etkin. Yani fonlara evet. göre biraz yani biçimlenebiliyor alandaki konular, temalar, araştırma biçimleri falan. Ama eninde sonunda her şeyden bağımsız olamıyoruz. Asla bence de değil zaten hani geldiğim noktada öyle bir şey bir öyle bir yasal düzenleme olmalı ki bu hani sadece sponsorluklar üzerinden ya da belli kurumların açtığı fonlar üzerinden değil sanat alanında çalışan herkese daha eşit mesafede duran ve kaynak aktarmayı bir hani tırnak içinde görev olarak addeden bir yapı oluşturulmalı yoksa işte her şeyden bağımsızız, kimseye bağlı değiliz falan gibi biraz daha karışık bir şeye geliyor. Evet Hiç. aslında o bir dışlama ve dışlanma tepkisi aslında bu. Evet bir de her <gülüyor> koyun kendi bacağından asılır şeyi. <gülüyor> Herkeste <gülüyor> de öyle bir ruh hali oluşuyor. Fakat benim gördüğüm şey şu bir kere tabii kar amacı gütmeyen bir yapı olması temel bence. Zaten ticari galerilerden vesaireden ayıran şey de bu. Kerem Hocu derken de bazen yanlış anlaşılıyor da hiç anlaşılmıyor. Hani hiç para kazanmasın, parayla hiç işi olmasın. Çok böyle ütopik bir yaklaşım öyle bir şeyden bahsetmiyoruz hı hı. tabii. Yani ürettiği e, geliri bir şekilde işe döndüren oluşumlar bunlar. Bir sonraki projenin prodüksiyonu için ya da sanatçı için e, bir pay ayırmaya çalışan e, yapılar. Yani ya da kendi, daha... kendi emek döngülerini karşılamak için. Heh, onu söyleyecektim. Biz mesela halkada yani e, kurucu anlamında değil ama çalışan yani buraya gerçekten emek veren e, ekibin bu emeklerinin karşılığının olması için e, çalışıyoruz. Ee... Hani bunu biz işte ke herkes kendi bacağından dediğim bu bunun daha büyük bir e, şeyden gelmesi lazım. Evet evet e, aslında alana. Evet evet. E de, biliyorsun bu da şey değil yani Amerika'yı yeniden keşfetmek değil Orta Avrupa'da işte Kuzey Amerika'da İskandinavya'da bir sürü yapılmış modeller var. Hani bakılarak hı hı. Hı hı. örnek alınabilecek. Evet. Aslında bu piyasadaki yani san kültür sanat alanındaki um, güvencesiz çalışma koşullarını yaratanlar biz bağımsızlar aslında ama mecburiyetten doğan bir evet. şey bu. Tabii yani sadece onlar değil. Kurumlar da bu güvencesiz prekar yayı bir şekilde destekliyor çeşitli biçimlerde ama temel olarak problem galiba orada. E, fakat bunun tabii dediğin gibi örnekleri var. Bir kere kültür sanat alanında kamu desteğinin olması şart. Yani evet. hele hele e, bazı alanlarda var işte el işlerinde ya da belki sinemaya vesaire geleneksel sanatlara falan gittiğimizde var belki ama sinemada da bir ölçekte belki var. Biz ben... anlar tiyatroda da vardı. Şimdi var mı bilmiyorum ama bu e, Kültür, çağdaş sanat alanında da bu desteğin olması lazım. Hatta belki bu aslında sadece devletin sorumluluğu değil bence. Bu, bu sermayenin de sorumluluğu bence. Yani sermayenin sorumluluğu kendi sanat alanlarını açmak dışında bu sanat kültür alanındaki, kültür sanat alanındaki bu çeşitliliğe destek vermek. Yani burada tabii işte bağımsızların güzel taraflarından birine geldik. Şu anda mesela aynı fikirde olmayabiliriz. Ama evet. aynı zeminde duruyoruz. Peki. Ben mesela destek de demezdim, kaynak aktarımı derdim. Öyle evet. de demeyi tercih ediyorum. Doğru, gibi. güzel. Katılıyorum ee, buna. Şeyde de e, inisiyatiflerin kendini anlayışında da mesela bu kolektif olma, platform olma, e, bir girişim olma, bir sanat grubu olma falan gibi böyle çeşitli e, nitelemeler var. Ve bu e, birbirinden farklı ama aslında bakarsan aşağı yukarı aynı şeyi işaret ediyor. Hani bu e, Ortak zemini tutuyor derken bunu kastediyorum. Bir de bir şey var e, önemli olan mekan meselesi önemli. E, mekanlı ve mekansız olmak. Biz şeyde de bunu işliyoruz biliyorsunuz Bamsızlar evet. noktada hani e, ne dedik onlara bir şeyler demiştik. Göçebe, dağıtık falan dağıtık, gibi. E, evet. Mekansızlaşma <gülüyor> meselesi. Mekansızlaşma da aslında şeye gidiyor gene. Evet. Bir destek ya da bir kaynak aktarımı olmaması mekansızlaşmanın en büyük sebebi. Bu çıkıyor e, araştırmanın bir yerinde. E, evet, bir yani. mekanın sürdürülememesi sorunu. Halbuki hani zaten sermaye gücü olan bir grup için böyle bir şey söz konusu değil. Bağımsızları yani, diğerlerinden, özel sektörden ayıran şeylerden biri de bu. Belki bağımsızlara aktarılan kaynağın da sadece projeler üzerinden olduğunu, dolayısıyla yapısal destek asla olmadığını genellikle çok doğru. Söyle çok doğru. Evet. Söyleyebiliriz. Benim de vardığım sonuçlardan bir tanesi buydu. Yani proje bazında destek bu yaptığım mülakatlarda hep çıktı. Senin dediğin gibi bir takım fonlar alanlar da. Hep bu fonları bir proje için alıyor ve dönemsel olarak alıyor. Halbuki kurumsal olarak devamlılık yani kira, kullanıyorum. Çalışanın Kira, e, çalışanın emeğinin, emeğinin karşılığı. karşılığı evet. İşte ne bileyim üretim bütçesi olur, iletişim bütçesi olur. Birçok şey var tabii. Hı hı. Hı hı. Bunlara ilişkin bir yaklaşım henüz yok tabii. Peki sonunda... Şimdi ee, kanunlar e, hı hı. nezdinde ne olduğumuza dair fikrin ne oldu araştırmanın sonunda? Biz nerede duruyoruz? Bir yerde duruyor muyuz ya da bir yerde duruyor muuz? Biz biraz böyle hani e, özelleştirme ve deregülasyon politikaları sonrasında inisiyatifler görünmez bir yerde duruyor. Pek bir kanunla e, tanımlanmış bir şeyimiz yok. Bir taslak tüsak diye bir kanun var. Fakat onun da e, içeriğine bakarsak gene böyle bir kültür e, yatırımı yapılması ya da proje üretilse bile bir sponsorluk alınması gibi ifadeler var. Zaten kullanılan dil de buna daha yakın. E, ama böyle fırsat eşitliğini, işte çoğulculuğu, katılımı, ne bileyim çok sesliliği bu, bu yani bu kelimelerle konuşan bir e, düzenleme de yok. Böyle bir algı da yok. İşte kaynakları erişimden bahsedilmiyor, ne bileyim. Ee, sanatçı hakları, telifler falan bunlardan çok bahsediliyor gruplar mevzinde. Biz hala daha görülmeyen bir yerde <gülüyor> duruyoruz. Peki 6 dakikamız kaldı. İstersen hmm. <gülüyor> e, kamusal alandan söz ederek hmm. devam edelim. Neden? Yani Gerçekten bu e, inisiyatifler kamusal alanı nasıl değiştiriyor, dönüştürüyor, çeşitlendiriyor? Evet. Onlarsız kamusal alan nasıl olurdu? Şöyle bir şey var orada. Kamusal alanda mısınız? Kamusal alanla ilişkileriniz nasıl sorusuna da değişik yanıtlar geliyor. Mesela kendini tamamen orada gören var, üretimleriyle orada gören var. Bu benim ilk başta bahsettiğim sembolik kamusal alan da biraz böyle bir şeydi zaten. Yani ürettiği kitapla, radyo yayınıyla, duvar resmiyle kamusal alanda olmak, basılı malzemeyle bir sanat kamusuna ulaşmak. Bu anlamda evet varlar. İşte tabii bunun kaynağı nereden geliyor sorusunu kenara koyarak bunu söylüyorum. Ama mesela bazı sadece sadece hani parklar, bahçeler, resmi binalar, kurumlar bunların kamusal alanı olduğunu düşünen ve burada hiç olmadığını söyleyen kişiler, gruplar da oldu. Dolayısıyla kamusal alanı da biz eğer bir sembolik kamusal alanı olarak alırsak aslında burada üretimle var oluyoruz diyebiliriz. Yaptığımız sanatsal üretimlerle. Çünkü böyle bir mahalleyle, sokakla, çevreyle, hani yakın çeperle daha sağlam ve daha kolay bir ilişkisi var bağımsızların, inisiyatiflerin. Hı hı. Daha böyle zeminde olmaktan gelen bir şey herhalde kol mesafesinde. Yani hepimiz kendi grup deneyimlerimizde de bunu deneyimliyoruzdur. Hı hı. bulunduğumuz bölgeyle daha entegreyiz. Hani büyük bir kültür kurumu olup bütün İstanbul'a, bütün Ankara'ya vesaire seslenmenin dışında bir şey yapıyoruz ya hı hı. daha aslında orada bir hani dirsek teması var. Peki kamusal alanda veya onun dışında bu sermaye hı hı. kurumlarıyla inisiyatifler nasıl karşı karşıya ya da yan yana geliyor? Nerelerde o kesişmeler, örtüşmeler? Ortak, ortak projeler var. O, e, yani şöyle şeyler de var. Mesela e, bir inisiyatifi yöneten bir kişi ticari bir galerinin e, sanatçısı da olabiliyor. Veya büyük bir kültür kurumunda sergiye de katılabiliyor. Böyle hani dışlama anlamında değil. Genelde zaten bizim taraftan gelen şeylerin hepsi e, ortak zemini bulabilme. Ama burada işte e, kimle yan yana durduğun önemli hale geliyor. Hani e, şeyi kaynağı takip etmek ya da kurumun kimliğini takip etmek. Biraz çekinceler o anlamda var. Herkesle herkes birlikte bir şey yapmak istemiyor. Bu da normal. Herkesin bir konusal Hı -hı. bir kişisel görüşü var. Ama e, kapalı bir kapı ben hiçbir cevapta görmedim diyebilirim. Yani belki bir ya da iki tane kesinlikle bir araya gelmeyiz vardı. Ama genel olarak da e, temkinli hani kimle durduğumuz, ne onların ne iş yaptığı, bizi nasıl gördüğü, az üst olmaması bundan sonra işbirlikleri yapılabilir hı hı. E, babında hı hı. geri dönmüşler olacak. Aslında hı. bu alandaki her bireyler, e, inisiyatifleri de oluşturan bireyler e, çok taraflı aktörler aslında sah sahnede. Yani bir yandan hı hı. sanatçı karakteriyle başka bir biçimde davranıyorken bir yandan kurduğu inisiyatifi sürdürmeye çalışıyor ya da Sürekli böyle bir karmaşık bir e, ilişkiler bütünü aslında. Evet. E, ama şey e, yani sembolik kalıp kamusal alan e, aslında galiba bütün mesele, bütün varoluşsa evet. birbirimizi de onu yaratabilir. Ben de orada. kültürel alandaki <gülüyor> çeşitliliği e, arttırabilmek. Ve baş, Bu konuyu tamamlamak için söyleyeceğim başka bir şey varsa istersen. Bence ee, iki dakikamız duralım. kaldı. İki dakikada zaten giremeyiz başka bir konuya. Ee, o zaman halka sanat oh. istersen, halka sanat Hı. projesinden söz etmek istersen kısaca onu oradaki yani deneyim buraya nasıl yansıdı ya da buradaki deneyim geriye nasıl yansıdı? Yani buradaki bilgi geriye nasıl yansıdı? Ee, ben işte zaten ihtiyaçları saptamak bu neden her şeyi kendimiz yapmak zorundayız? Bunun başka yolu yok mu? Neden böyle oluyor sorularıyla hareket etmiştim. İnisiyatiflerin yaşadığı her şeyi e, halka sanat projesi de yaşıyor. E, bu, yani bir tek şey söyleyeyim. Biz 11. senemizdeyiz. E, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat tam pandemi öncesi mesela mekansızlaşmak zorunda kaldık. Bu mekan meselesi e, ve kaynak meselesi bu yüzden önemli. Biz mekansız değiş yaparız. Önemli değil proje yapmak için illa sabit bir yere ihtiyaç yok. Ama neden olmasın? Dokuz sene, on sene bir mekanda sürdürmüşüz. Ee, artık hani erişilemeyecek kiralara, rakamlara gelince modanın o çılgın dönüşümüyle birlikte kendi kendini artık kendi yanına oraya kadar kavramabiliyorsun. Bir ara vermek, hem pandemi hem zaten bir es vermek gerekiyordu. Ee, böyle bir noktada. Yani şu anda biraz daha e, esnek çalışma ve proje üretme noktasına geldi. Ee, bu da zaten hani bizim de bağımsızların bir tanesi olduğumuza dair e, göstergelerden, göstergelerden, yani, bir tanesi. göstergelerden bir tanesi. Evet. Peki, Ama de, yani devam. Başka türlü bir yaşam biçimi yok zaten bizim için. Dolayısıyla <gülüyor> üretime devam. <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben teşekkür için. Ve ben bilgilendirme de. için. Önümüzdeki hafta bir başka tez araştırmasıyla Yeliz Kahya'nın yine kamusal alan ve şehri dönüştüren aktörler olarak bağımsızlar üzerine yaptığı tez konuşu çalışmasıyla devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın. Bağımsızlar